Muhterem Hocam izleyicimizin bir küçük kız çocuğu varmış. Küçük e, kız çocuğundan kastı blu uçağına yeni erişmiş bir evladım var diyor. Kız çocuğunun başını örtüp örtmemesi konusunda anne ve babanın mesuliyeti nedir? Şayet kapanmak istemiyorsa nasıl davranmak gerekir? Tesettüre riayet etmeyi veya etmemeyi kendi isterse bu noktada kapanması için bir zorlama göstermeli miyiz? Evet ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk bismillah. Ya huve ledeena men uklu enfusekum ve ehlikum naran wa quduhanna's ve'l hijara. Evet. İlaahir. Ayet-i kerimede ey Müslümanlar kendinizi <gülüyor> ve kul <gülüyor> enfusekum nefsinizi ve <gülüyor> ehlikum ehlinizi ateşten koruyun cehennem ateşi. Ki onun <gülüyor> yakıtı nedir? İnsanlar taşlar. Taşlardır. Ee, mesela Çelale'nin tefsirinde insanlar derken el-kıffar der. Hı hı. Yani insanlardan kastedilen kafirler. Peki taşlardan kastedilen nedir? Onların taptığı putlar deniyor. Peki niye ateş taşla anlatılıyor? Taş Taşın yakmasıyla odun ateşinin yakması bir olmaz. Hı hı. Allah muhafaza Cenab-ı Hak o hali düşürmesin. Şimdi evladınızın dinini öğrenmesi ve uygulaması noktasındaki yapacağınız şeyi Cenab-ı Hak aslında burada öğretiyor. Siz bir yerdesiniz çocuğunuz kendisini ateşe atıyor. Ne yaparsınız? Haline bırakalım mı? Atlasın mı? Kesinlikle müdahale ederiz hocam. Namazdasınız çocuğunuz ateşe düşecek. Ne yapıyorsunuz? Cenab-ı Hakla bağlantınızı kesiyorsunuz değil mi? Yani. Bu yetki var. Allah'ın huzurundan Çocuğunuzu ateşten kurtarmak için ne yapıyorsunuz? Ayrılıyorsunuz. Orada sanki bu anlatılıyor. Yani çocuğunuz ateşe düşüyormuş gibi. Düşünün bir anne baba ateşe düşen evladına karşı ne yapması gerekiyorsa o merhameti ne yapar? Evladına olan merhameti. Çocuğa mutlaka belki anne baba kendisini ateşe atar ama çocuğun ne yapmaz? Ateşe ya korumak düşürmez. için elinden gelen her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Zaten... Ee, öyle anneler görürsünüz ki hiç gözünü kırpmadan ateşe dalar niye yavrusu içeride diye ee, belki neticede ölüm var ama onun için çok önemli ayet kerime bize bir şey bize işaret ediyor ki evladınız Allah'ın emrini uygulamamakla o yaşlarda sanki ateşe kendisini atıyor gibi. Hı hı. Siz ne yapın? Mutlaka onu ateşten koruyun ve bunun için gayret edin diyor. Evet. O noktada ne yapacağız? Peki bu yavruyu kazanmamız lazım. Zorla olur mu? Kafasına vurarak, döverek, azarlayarak bunlar olmaz. Yapılacak şey yavrunun, o evladın ikna edilmesi. Ee, küçük yaşlardan itibaren o işe alıştırılması lazım. Yani ibadete, tesettüre falan alıştırmaya çalıştığınız takdirde o yavru bülü uçağına erdikten itibaren e, kapanmanın gereğini idrak edecektir. Yani bunu mutlaka yapınız. Böyle bir evladımız var ne yapalım? Benim tavsiyem ikna etmek. Güzel sözle yavrunuzu kazanmaya çalışmak olmalı. Bunu yaparken de ayeti kerimedeki işarete dikkat edin. Ateşe düşmekte olan bir yavrunuza ne yapmanız gerekiyorsa o hassasiyeti göstermelisiniz. Evet.